Günaydın, bugün Perşembe. Haftanın sonuna yaklaştık bile. Programımıza Ankara'dan bir haberle başlayalım. Kampanyayı başlatan Melike Pektaş. Türkiye'deki tüm belediyelere sesleniyor. Talebi, fayton kullanımının durdurulması. Melike diyor ki, her yıl yüzlerce fayton atı ölüyor. Günde 18 saat çalışmaya maruz bırakılarak açlık, susuzluk, bakımsızlık ve dayakla baş ediyorlar. Atlar yaz koşullarında 40 dereceye varan sıcaklıklarda Kış koşullarında ise yağmur, kar ve buzlanma gibi durumlarda çalıştırılmaya devam ediyor. Hijyen açısından çok kötü koşullarda yaşamanın yanı sıra veterinerlere de düzenli götürülmüyor. Aşılanmıyorlar. At nallarına uygun olmayan Arnavut kaldırımı gibi yollarda saatlerce yük çekmek durumunda kalıyorlar. En fazla 4 kişi taşıması gereken faytonlara 8 kişiye kadar binilmesine göz yumuluyor. Çünkü faytoncular bilinçsiz ve birçoğu maddiyat bazlı düşünüyor. Atlardan elde ettikleri kar günlük ortalama 300 lira olsa da bu kardan atların bakımı için gereken miktar sağlanmıyor diyen Melike, hayvan hakları konusundaki bu kampanyayı başlatmış ve devam ediyor. Sıradaki haberimiz fizyoterapistlerle ilgili muhatap olarak Cumhurbaşkanı seçmiş. Sanıyorum muhatabı bu konuda yetkili bir kişi olmalıydı zira hep başbakan veya cumhurbaşkanı seçilmesi kampanyalarda en üstten ve tek kişi yönetiminin bir bakıma meşrulaştırılması anlamına geliyor. Bu kampanyayı Zekeriya Kalkan başlatmış, fizyoterapistlerin farklı branş hekimleriyle çalışmasının Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından faturalandırılmasını ve kamu hastanelerindeki fizyoterapist istihdamının arttırılmasını talep ediyor Zekeriya. Demiş ki 22 Mayıs 2014 tarihinde yayınlanan yönetmelikte fizyoterapistlerle ilgili şu ifadeler yer almaktadır fizyoterapist, görev ve sorumlulukları. Sağlıklı bireylerin, kişilerin fiziksel aktivitelerini düzenlemek ve hareket kabiliyetini arttırmak için bireye özel fiziksel aktivite veya egzersiz programlarını planlar ve uygular. Hastalık durumlarında fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı tabibin veya uzmanlık eğitimleri sırasında fiziksel tıp ve rehabilitasyon rotasyonu yapmış veya uzmanlık sonrasında ilgili dalın rotasyon süresi kadar fiziksel tıp ve rehabilitasyon eğitimi almış uzman tabiplerin kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak, hastaların hareket ve fiziksel fonksiyon bozukluklarının ortadan kaldırılması veya iyileştirmesi amacıyla gerekli uygulamaları yapar. Görüldüğü gibi hastalık durumlarında fizyoterapistlerin sadece fizyoterapist branş hekimiyle değil, fiziksel tıp ve rehabilitasyon rotasyonu yapmış ya da yapacak diğer branş hekimleriyle de çalışabileceği açık ve nettir. Ancak 1 Ekim 2014'te yayınlanan sutta fizyoterapistlerin farklı branş hekimleri çalışılabileceğine dair bir çalışma olmamıştır. 1 Ekim 2014'teki sutta yer alan fizik tedavi uygulamaları bölümü 22 Mayıs 2014 tarihinde yayınlanan yönetmeliğe aykırıdır. Türkiye'de binlerce fizik tedavi hastası çağ dışı sağlık politikaları nedeniyle fizyoterapiste ulaşamadığından dolayı hastalar etkili ve kaliteli bir hizmet alamamaktadır. Yetersiz fizyoterapist istihdamının dolayısıyla kalitesi düşen fizik tedaviden hem hastalar kaybedilmekte hem de ülkeye ciddi bir masrafa neden olmaktadır. Fizyoterapistler üniversite öğrenimi sürecinde aldıkları teorik ve pratik eğitimle tüm branş hekimleri ile çalışabilecek donanıma sahiptir. Fizyoterapistlerin farklı branş hekimleri ile çalışması fizyoterapist istihdamının artmasına vesile olup fizik tedavi kalitesi de artacaktır diyor Zekeriya bu kampanyasında. Milli Eğitim Bakanlığı'na yönelik başlatılan bir başka kampanya ile devam edelim. Talebi din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin seçmeli olması diyor Nurullah Çelebi. Türkiye'de yaşayan insanların %98'inin Müslüman olduğu algısından hareketle tüm kademelerdeki okullarda din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri zorunlu ders olarak okutulmakta çocuklardan reşit olmadıkları halde İslam dinini kendisine inanç olarak seçmesi dayatılmakta ve dinin tüm unsurlarını öğrenip ezberlemesi beklenmektedir. Bunun yerine öğrenci ebeveynlerine din dersleri hususunda seçme hakkı verilmelidir. İmkanlar dahilinde isteyen İslam dersine, isteyen Alevilik dersine, isteyen ateistlik dersine, isteyen de sadece ahlak dersine gidebilmelidir. Hem İslam dininin dinde zorlama yoktur ilkesinden hareketle, hem de demokratik laik sistemin gereğince bu uygulama daha adil ve akla mantığa daha uygundur. Çeşitlilik problem değildir, zenginliktir. Demokrasi işlerin kontrolden çıkması değil, sunulan hizmetin çeşitlendirilmesidir, diyor Nurullah bu özgürlükçü kampanyasında. Sıradaki haberimiz için Ankara'dayız. Burakan Bozkurt, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığı'na seslenmiş. Burakan taksi ve dolmuş şoförlerinin gereksiz yere korna çalmalarının tamamen kaldırılması ya da kısıtlandırılması talebiyle başlamış kampanyasına. Diyor ki, trafikte zorunlu olunmadıkça korna çalınmasının yanlış olduğunu ve buna karşı olduğunu belirtmek istiyorum. Maalesef ülkemizde özellikle metropollerimizde başta trafikten kaynaklanan yeterince ses kirliliği var. Burada özellikle ticari yolcu taşıma gruplarından taksicilerin ve dolmuşcuların gereksiz yere korna çalarak ses kirliliği yaptıklarını belirtmek istiyorum. Örneğin bir dolmuş şoförü A noktasından B noktasına kendi hattında giderken devamlı yolcu toplamak için sürekli bir şekilde sanki eli korneye yapışmış gibi klakson çalmaktadır. Sanki bir hastalık neticesine ulaşmış boyutta yol üzerinde herhangi bir canlı gördükleri zaman ilgili yayanın yüzü yola dönük olmasa bile korneye defalarca Uzun ya da kısa basarak zorla kendilerinin ilgilerini çekmekte. Ben buradan geçiyorum bilginiz olsun dercesine gereksiz klakson çalmaktadırlar. Şiddetli ve sürekli gürültü kulaklarda bir acı duyumu yarattıktan sonra başta solunum, kan dolaşımı, kalp ve sinir üzerine olumsuz etki yapar. Özellikle küçük çocuklar, bebekler, yaşlılar ve hastalar klakson sesinden çok daha fazla rahatsız olurlar diyor Burak Han. Fenerbahçe Spor Kulübü'ne yönelik başlatılan bir kampanya ile devam edelim. Miroslav Stokun takımı geri dönmesini talep eden Ozan Gündüz kampanyasını Fenerbahçe taraftarları adına başlatmış. Ozan diyor ki, Fenerbahçe'nin taraftarı olarak her zaman yanınızda olduk ve şimdi sizden bir isteğimiz var. Miroslav Stok oyuncumuzun yurt dışında neler yaptığı gözler önünde. Lütfen oyuncumuzu geri getirin. Eminiz ki Stokun bu takıma Dördüncü yıldız için büyük katkıları olacak. Çünkü takımımızın forvet eksiği olduğu gözler önündedir. Siz yöneticilerimizden devre arasında oyuncumuzu takıma geri kazandırılmasını istiyoruz, diyor Ozan. Ve gelelim günün son haberine. Kampanyayı başlatan Kerem Aslan, muhatabı ise yok ve rektörlükler. Kerem talebini şöyle özetliyor. Öğretmenlik uygulaması derslerinden muaf olanların ödemesi gereken miktar da indirim yapılmalı ve tamamını yatıran öğrencilere belli bir miktar iade edilmeli sözleriyle dile getiriyor. Demiş ki, pedagojik formasyon eğitimi alan öğrenci arkadaşlar ders kredilerinin belli bir katsayıyla çarpılması sonucu iki taksitte toplam 2000 lira olan ücreti yatıracaklar veya yatırdılar. Fakat daha önceden ücretli sözleşmeli vesaire olarak öğretmenlik görevini icra edenlerin Öğretmen uygulaması dersinden ve dolayısıyla bu dersin kendisinden de muaf olduklarından ödeyecekleri ücret bu dersin kredisine düşen miktar kadarının dahil edilmemesi veya ücretin tamamını ödeyenlerin belli bir miktarı iade alması gerektiğini düşünüyorum, diyor haksızlığı önlemek için yola çıkan Kerem. Değişim rüzgarları bütün gücüyle esiyor. Siz de değişmesini veya iyileşmesini istediğiniz herhangi bir şey için change